Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala neden biz diye hitap eder? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde ''Nahnu'' veya inna gibi ifadeler kullanır. Yani ''biz'' anlamına geliyor bunlar. Burada ''biz'' derken Cenab-ı Hak sanki bir yardımcıya ihtiyacı varmış gibi anlamamalıyız asla. Mesela melekler Allah'ın yardımcıları değil. Allah'ın çünkü yardıma ihtiyacı olmaz. Çünkü o muhtaç değildir. Çünkü o es-samettir. Yani e, mahlukat, bütün mahlukat kendisine muhtaçtır ama o hiçbir şeye muhtaç değildir. Cenab-ı Hakk'ın nehnü ya da inna gibi ifadeleri kullanması insanlara bir nezaketi öğretiyor. Mesela inna nehnü nezzelne zikra ve inna lehu nehafizun şüphesiz ki Zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik ve onu biz muhafaza edeceğiz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Cenab-ı Hak haşa yanında olan herhangi bir melekle birlikte mi e, sanki tasarladı, beraber birlikte mi yazdı? Yani şöyle bir ayet gönderelim, şöyle bir kitap yazalım ya da Zebur'u, Tevratı İncili birlikte yapalım falan böyle mi dedi? Hayır. Burada neden biz diye kullanıyor? Cenab-ı Hak bu ifadeyi insanlara e, tabir caizse şunu öğretiyor. Yani ben bile Rabbül Alemin olduğum halde hiçbir şeye muhtaç olmadığım halde biz ifadesini kullanıyorum. Burada e, insanlara yani sen bir varlık değilsin. Hiçbir zaman sen benim deme. Ben Allah olduğum halde bak ben de biz diyorum. Benim deme. Bu benliğini yok et. Bu sende bulunan kibri gururu yok et ve daima biz demeye alış, bizle hareket et, yani grup halinde hareket et, insanları dışlama, kendini olağanüstü bir varlık olarak görme. Bu hoşgörüyü, bu nezaketi efendim e, Cenab-ı Hak bizlere öğretiyor. Bizler de hitaplarımızda tanımadığımız insanlara nasıl hitap ederiz? Siz diye hitap ederiz. Siz, e, tekil ekimi çoğul. Çoğul mu kullanılır? E, siz deyince çoğul kastedilir. Nezaketen. Tabii nezaketen. Bir insana siz tanımadığınız bir insana eğer sen diye hitap ederseniz adam der ki hayrola bu samimiyet nereden geliyor? Yani bu batıda da böyledir. Batıda e, insanlar birbirlerine hitap ederken sen diye hitap ederse hemen der ki nereden tanışıyoruz biz diye. Sert bir ifade tonuyla karşılık verir. Siz ona e, siz diye hitap ettiğiniz zaman e, o zaman e, hiçbir tepki göstermez ve bundan memnun olur. E, o yüzden e, bu biz ifadesi ile asla ve asla biz Cenab-ı Hakk'ın haşa e, başta ifade ettiğim gibi e, bir yardımcıları var. Onlarla beraber biz ifadesi kullanıyor veya birlikte bir şey yapıyoruz gibi bir şey anlamamaları gerekir. Çok teşekkür ederiz hocam. Diğer sorumuzda devam edelim hocam. Bir izleyicimiz